rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ubeybin Ka radiyallahu anh Ebu'l-Münzir Übey bin Ke'ab bin Kaş el-Ensari hadallahu anh Hazreç kabilesinin oğulları kolundan olan Übey bin Ke'ab radiyallahu anh Yesrib'de dünyaya geldi. Annesi Süheyle binti Esfettir. Müslüman olmadan önce okuma yazma öğrenen Medineli Yahudilerle görüşerek Tevrat'ı inceleyen ve Yeni bir peygamberin geleceğini öğrenen Übey bin Kâb, 1. Akabebiyatının ardından İslam'ı tebliğ etmek üzere Medine'ye gönderilen Mus'ab bin Umeyr vasıtasıyla İslamiyet'i kabul etti. Hicretten sonra Talha bin Ubeydullah veya şahit bin Zeyd ile kardeş ilan edildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy katipliği yapan ilk Medine'li Müslüman olmasının yanı sıra Resul-i Ekrem'in sır katibi olduğu için ona gelen mektupları okur, gönderilecek mektupları yazardı. Kaleme aldığı mektupların sonuna Ubeyb'in Kâb tarafından yazılmıştır cümlesini eklemek suretiyle, katiplerin mektuplara imza atma geleneğini başlatmıştır. Allah Resulü tarafından zekat toplamakla görevlendirilen Ubeyb'in Kâb radıyallahu anh bütün gazvelere katıldı. Hendek gazvesinde yaralandı vahiy katibe oluşu dolayısıyla Kur'an şahsında büyük bir yetkinlik kazandı. Yeni nazil olan ayetleri yazıp ezberler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okurdu. Ubeyb'in Ka'b radiyallahu anh, ashabın sayılı hafızları arasında yer alıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle hem Medine'li Müslümanlara hem de şehre gelen yabancı heyet mensuplarına Mescid-i Nebevi'de Kur'an öğretirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini seyyid Kur'a Kur'an ve seyyid Ensar gibi lakaplarla övmüştür. Sahabilere Kur'an'ı Übey bin Kâb'dan öğrenmelerini tavsiye etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Übey bin Kab'ı çağırarak Allah sana yine suresini okumamı emretti demiş. Ubey heyecanla Allah size benim adımı mı andı ya Rasulallah deyince evet cevabını alınca da sevinçten ağlamıştır. Ubey bin Kâb Allahu anh Peygamber Efendimizin belirttiğine göre ümmeti içinde Kur'an'ı en güzel okuyan kişi aynı zamanda resul Ekrem hayattayken Kur'an'ın tamamını ezberleyip ona arz eden sahabilerden biridir. Kurra hafızların ilk tabakasını teşkil eden yedi sahabiden biri olan ve Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların eğitiminde büyük hizmetler ifade eden Ubey bin Kabın, özellikle Kur'an öğretimi noktasındaki faaliyetleri önemlidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Ebu ile Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Ayyaş, Allah onlardan razı olsun, Allah onlardan razı olsun, U ve benzeri sahabiler ve Ebu Abdurrahman es ile Ebu aliye El-Riyahi Allah onlardan razı olsun onlar ve onlar gibi tabiiler ondan kıraat öğrendi kıraat aşerinin çoğunun isnadında Ubey bin Kab radiyallahu anh yer almıştır Ubeyh aynı zamanda fetva ehli altı sahabiden biriydi. İbni Abbas radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'den sonraki en önemli hocası Ubey bin Kâb radıyallahu anh olmuştur. İlmi birikimi sebebiyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemlerinde Medine'deki danışma meclisinde yer alan Ubey zaman zaman katılık görevi de yapmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu an halledemediği meselelerin çözümünde sık sık onun görüşüne başvurmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 164 rivayeti bulunan Ubey'den birçok sahabinin yanı sıra Süveyd bin Gafel'e, Zir bin Hubeyş, Ebu aliye el-Riyahi, Ebu Osman el Ebu İdris el-Havlani gibi tabi'in alimleri, Allah onlardan razı olsun, Hadis nakletmişlerdir. Kendisinden hadis öğrenmek isteyenler bazen büyük kalabalıklara ulaştığı için sesini duyurabilmek amacıyla evinin damına çıkarak konuştuğu bilinir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde meydana gelen Yemame Savaşı'ndan sonra Kur'an'ı cem etmekle görevlendirilen Zeyd bin Sabite yardım eden heyette Ubey de yer alıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hicret'in 14. yılında daha önce herkesin kendi başına veya küçük cemaatler halinde kıldığı teravih namazını topluca kıldırması için Ubey bin Ka'b radiyallahu anh'ı imam tayin etti. Ubey bin Ka'b an anh, Ramazan ayında 20 gece teravih kıldırır, son 10 gece evine çekilir ve ibadetle meşgul olurdu. Bu dönemde katiplik görevi de yapan Ubey bin Ka'b radiyallahu anh, Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın Kudüs halkıyla yaptığı anlaşmayı kaleme aldı. Hazreti Osman radıyallahu an döneminde Kur'an öğretmenliğinin yanı sıra çoğaltılması çoğaltılmasıyla ilgili komisyonda yer aldı. Hayatı boyunca sıtma hastalığından muzdarip olan ve Tufeil, Muhammed, Abdullah, Rebi, Hazm ve Ümmü Amr adlı çocukları dünyaya gelen Ubey bin Ka'ab radıyallahu an yüksek ateşli bir sıtma nöbeti sırasında Medine'de